Hocam bayanların doğumdan sonra kaç gün içinde namaz kılıp kılmaya başlamaması bu durumla ilgili bir soru var. Bir kardeşimiz yazmış, yeni doğum yapmış. Allah hayırlı uzun övüler versin inşallah çocuğuna da. Doğumdan ne zaman sonra namaz başlar hocam? E, tabii ki e, burada e, hay, e, nifas halinde kanın kesilmesi önemlidir. Yani bunun süresi en fazla süresi Hanefilere göre 40 gündür. Hı hı. Yani azının bir süresi yoktur. Hı hı. Çoğunun süresi Hanefilere göre 40 gün, Şafilere göre 60 gündür. Bu süre içerisinde şayet hanımefendinin kanı 15 günde kesilmişse o kesildiği andan itibaren gusül abdestini alır ve namazlarını kılmaya başlayabilir. Veya 25 günde kesilmişse gusül abdestini alır namazını kılmaya başlayabilir. Yani illaki bu 40 gün süreyi doldurmak şart değildir. Ama 40 gün dolduğu halde hala kanaması devam ediyorsa o zaman bu 41. gün artık özüre giriyor. Gusül abdestini alacak ve namazlarını bir özürlü gibi kılmaya Devam edecek kanı ne kadar sürerse sürsün 40 günden sonra kanaması bir özürlü gibi abdestini alıp her namaz vakti için abdestini alıp namazlarını kılmaya başlayacak ve devam edecek.